İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel merhaba. Günaydın. Hoş günaydın İzel. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın.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 Ee, Karikatürci Hicabi Demirci, sosyal medyada paylaştığı karikatüründe bu duruma e, dikkat çekiyor.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 2020 yılını konu edinen bir yılbaşı tebriği karikatürü evet. çektim. Şöyle eskizvari fakat ustalıkla çizilmiş. bunu sen anlatacaksın mı ben mi anlatayım? <gülüyor> sen çok güzel anlatıyorsun. <gülüyor> Peki o zaman herkes 2020, 2020 diye çiziyor. Gürbüz Doğan Eksiyol da öyle çizdi. 2020 fakat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 Evet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 Dolayısıyla asıl olan gerçek olanıdır. Ya böyle. Çünkü... Yüzyıllardır devam eden bir kavram evet, var. Yani, bir hiç, tabii ki olumlu yönde desteklen Belki olumludur, doğru ama... O şekilde bir şey var. Bir, ne diyeyim, kamuoyunun bilgilenmesi gerekiyor. Evet efendim. Şimdi bir tane de yine kuşu, barış kuşunu kullandım, güvercinini kullandığım...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 Evet. Ya Gülbüz Doğan Ekşioğlu'nun karikatürleri zamansız karikatürler, e 84'te çizkin evet, evet, karikatür evet. bugün hala. Bu 87'de, işte, çizmiştim çizmiştim 87'de. Evet. Bir özelliği daha var, e, Türkiye'nin sanıyorum tek The New Yorker e, dergisi kapağına çizmiş olan e, sanatçısı, karikatürcüsü e, diyeceğim. 7 kere galiba 7 evet, e, evet. kapak çizdim bugüne kadar ki çok büyük bir başarı ben e, yabancı karikatürcülerden de biliyorum New Yorker'a e, çizebilmek için kapağına bırakın kapağına içine çizebilmek için bin bir tatlı atarlar 7 hmm, yani. e, tane kapak ve 2 tanesi bunların efsanevi kapaklardır çok e, konuşulmuş üzerinde yurt dışında çok konuşulmuş posterleri yapılmış tişörtleri yapılmış kapaklarda. Evet. Ee, Bunlar rica etsem anlatır mısın bize ikisini? <gülüyor> Vallahi işte bu iki, e, 2003 yılı e, ikiz kuleleri e, yıl dönümünde böyle bir e, eskiz yapmıştım. Onu çok beğendiler i̇kinci ve ordinal, Evet ikinci yıl dönümüde ikiz kuleler. Burada anlatmak istediğim tema e, ikiz kulelerimizi yıktınız ama bizim bütün e, binalarımız ikiz yıkamazsınız. Bu e, kapa e, e, bana e, görünce şey, e, Suzan Santok e, bu hmm. şeye abone e, pazar günü geldi gider gidiyor bana mektup yazdı e, Çarşamba günü birden gözüm masanın üzerindeki dergiye takıldı ve ağlamaya başladım o, espriyi o zaman anlamış hmm, ben e, neden Gürbüz'ü tanımıyordum şimdiye kadar seninle Müthiş. tanışmak istiyorum e, New York'a gelirseniz mutlaka görüşelim, ben İstanbul'a gelirsem mutlaka sizi bulacağım İki defa mi yıplaştık. Ama şeyi Ömrü ve Ömür Evet, Bizim de çok <gülüyor> yakından takip et, takip etmeye çalıştığımız bir yazar. Evet. Aktivist. Evet. İkinci Böyle kapakta bir... Usama İkinci kapakta işte e, evet, gibi, değil mi? O, o da çok etkileyici bir evet, kapak. Evet, orada da işte e, şey Amerika e, yarattı ve eee deseni çizdi ve deseni sildi.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 <gülüyor> yani bir dakika bir dakika bu çok önemli. Demek müdahale var. Müdahale var. Müdahale evet. var. Evet. Yok, sansür demeyelim. demeyelim. Yani şey ama eskizde o yoktu yalnız. Eskizde bu vardı. Yani bunu kabul ettiler Olsaydı evet. ha. Yani, Neyse, yani peki, o zaman kabul edirdi. Algıda seçici. New Yorker'ı yani. boykot etmiyoruz. Evet. O zaman. Boykot etmiyor. Yok, tamam. Devam yani kurtul diyelim. <gülüyor> Evet. Şimdi e, sevgili Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun e, Schneider Temple'daki sergisi evet. e, ilgi, olacağını... ilgi gerçekten e, çok büyük. E, Schneider Temple pek böyle e, kolay ulaşılan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 Günümüz ve çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Onur duyuyorum. Bunu göre seçmedik ama. Evet, seçmedik. Ee, ben 1987'de kaldım. Benim de favori yılımdır efendim 1987. <gülüyor> benim yani, de oyunum oradaydı. E, yani çok severim. Kuşlar, kuşlar. Kuşlar. Ben bunu dört <gülüyor> defa yaptım. 4 defa orijinali yaptım <gülüyor> yalnız. Böyle ama asıl bu resimdeki orijinal bende duruyor. Onu satmıyorum. O benim koleksiyonumda. <gülüyor> Biz bunu seçtik. Ne diyorsunuz? Peki. Biz de oy, oy birliğiyle, oy birliğiyle. Hatta evet. Selahattin de katıldı. Ben de şey İranlı evet. karikatürçünün e, ikini seçtim. Evet. Ee, o zaman oy çoğunluğuyla. Oy seçtim. çok, oy çok, <gülüyor> <Oy> çoklu. <gülüyor> çokluğuyla. İkincide şey Çarlı yaptı. <gülüyor> o zaman oy hoşluğuyla diyelim. Evet, oy hoşluğuyla. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ben, ben, teşekkür <gülüyor> ben de teşekkür ederim. Ben de açıkça diyor. E, yani e, sık dinlediğim bir radyo ee, çok bilgilendim, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, yine Her bekleriz. zaman bekleriz. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İzel Rosental ile Haftanın Karikatürleri.